Yirmi beşinci lema, yirmi beş devadır. Hastalara bir merhem, bir teselli, manevi bir reçete, bir iade mariz ve geçmiş olsun makamında yazılmıştır. İhtar ve itizar. Bu manevi reçete, bütün yazdıklarımızın fevkinde bir süratle telif edildiği gibi, hem umuma muhalif olarak, tashihata ve dikkate vakit bulmayarak, tevlifi gibi gayet süratle. Ancak bir defa nazardan geçirildi. Haşiye, bu risale dört buçuk saat zarfında tehlif edilmiştir. Evet rüşdü, evet re'fet, evet hüsrev, evet sayid. Demek, müsvedde-i evvel hükmünde müşevveş kalmıştır. Kalbe fıtri bir surette gelen hatıratı, sanatla ve dikkatle bozmamak için, yeniden tetkikata lüzum görmedik. Okuyan zatlar hususan hastalar bazı nahoş ibarelerden veyahut ağır kelimelerden ve ifadelerden sıkılıp gücenmesinler bana da dua etsinler Bismillahirrahmanirrahim. Ellezina izaa <Şeydimiz> isabetuhum musibetun kulu inna lillahi ve inna ilayhi raciun. Ve'llezi huwa yut'imuni ve yeskin ve izaa maridtu fehuve yeshfin. Şulm ada Nevi Beşer'in 10 kısmından bir kısmını teşkil eden, musibetzede ve hastalara hakiki bir teselli ve nafi bir merhem olabilecek 25 devayı icmalen beyan ediyoruz. Birinci deva: Ey bir çare hasta, Merak etme, sabret. Senin hastalığın sana dert değil belki bir nevi dermandır. Çünkü ömür bir sermayedir gidiyor meyvesi bulunmazsa zayi olur. Hem rahat ve gafletle olsa pek çabuk gidiyor. Hastalık senin o sermayeni büyük karlarla meyvedar ediyor. Hem ömrün çabuk geçmesine meydan vermiyor, tutuyor, uzun ediyor. Ta meyveleri verdikten sonra bırakıp gitsin. İşte ömrün hastalıkla uzun olmasına işareten bu darbu mesel dillerde destandır ki musibet zamanı çok uzundur. Safa zamanı pek kısa oluyor. İkinci deva. Ey sabırsız hasta sabret belki şükret. Senin bu hastalığın ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir. Çünkü ibadet iki kısımdır. Biri müspet ibadettir ki namaz, niyaz gibi malum ibadetlerdir. Diğeri menfi ibadetlerdir ki hastalıklar, musibetler vasıtasıyla musibetzede Aczini, zafını hisseder, Halek-i Rahimine iltica eder, yalvarır. Halis, riyasız, manevi bir ibadete mazhar olur. Evet, hastalıkla geçen bir ömür, Allah'tan şekva etmemek şartıyla, mümin için ibadet sayıldığına rivayet sahiha vardır. Hatta bazı sabir ve şakir hastaların bir dakikalık hastalığı, bir saat ibadet hükmüne geçtiği ve bazı kamillerin bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçtiği rivayeti sahiha ve keşfiyatı sadıka ile sabittir. Senin bir dakika ömrünü bin dakika hükmüne getirip sana uzun ömrü kazandıran hastalıktan teşekki değil teşekkür et. Üçüncü deva, ey tahammülsüz hasta. İnsan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğine, mütemadiyen gelenlerin gitmesi ve gençlerin ihtiyarlaşması ve mütemadiyen zeval ve firakta yuvarlanması şahittir. Hem insan, zihayatın en mükemmeli, en yükseği ve cihazatça en zengini, belki zihayatların sultanı hükmündeyken, geçmiş lezzetleri ve gelecek belaları düşünmek vasıtasıyla, hayvana nispeten en edna bir derecede, ancak kederli, meşekkatli bir hayat geçiriyor. Demek ki insan bu dünyaya yalnız güzel yaşamak için ve rahatla ve safa ile ömür geçirmek için gelmemiştir. Belki azim bir sermaye elinde bulunan insan burada ticaret ile ebedi daimi bir hayatın saadetine çalışmak için gelmiştir. Onun eline verilen sermaye de ömürdür. Eğer hastalık olmazsa sıhhat ve afiyet gaflet verir. Dünyayı hoş gösterir. Ahireti unutturur. Kabri ve ölümü hatırına getirmek istemiyor. Sermayeyi ömrünü bağdı heba boş yere sarf ettiriyor. Hastalık ise birden gözünü açtırır, vücuduna ve cesedine der ki, layamut değilsin, başı boş değilsin, bir vazifem var. Gururu bırak, seni yaratanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle hazırlan. İşte hastalık bu noktayı nazardan hiç aldatmaz bir nasih ve ikaz edici bir mürşittir. Ondan şekva değil, belki bu cihette ona teşekkür etmek, eğer fazla ağır gelse, sabır istemek gerektir. Dördüncü Deva Ey şekvacı hasta! Senin hakkın şekva değil, şükürdür, sabırdır. Çünkü senin vücudun ve azar ve cihazatın, senin mülkün değildir. Sen onları yapmamışsın. Başka tezgahlardan satın almamışsın. Demek başkasının mülküdür. Onların maliki, mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Yirmi altıncı sözde denildiği gibi, mesela, gayet zengin, gayet mahir bir sanatkar, güzel sanatını, kıymetdar servetini göstermek için, miskin bir adama modellik vazifesini gördürmek maksadıyla, bir ücrete mukabil, bir saatçik zamanda, murassa ve gayet sanatlı diktiği bir gömleği, bir hulleyi o fakire giydirir. Onun üstünde işler ve vaziyetler verir harika enva-ı sanatını göstermek için, keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. Acaba şu ücretli miskin adam, o zâta dese, bana zahmet veriyorsun, eğilip kalkmakla verdiğin vaziyetten, bana sıkıntı veriyorsun. Beni güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla, güzelliğimi bozuyorsun, demeye hak kazanabilir mi? Merhametsizlik, insafsızlık ettin, diyebilir mi? İşte aynen bu misal gibi, Sani'üzül Celal sana ey hasta göz, kulak, akıl, kalp gibi nurani duygularla murassa olarak giydirdiği cisim gömleğini Esma-i Hüsnası'nın nakışlarını göstermek için çok halat içinde seni çevirir ve çok vaziyetlerde seni değiştirir. Sen açlıkla onun rezak ismini tanıdığın gibi Şafi ismini de hastalığınla bil. Elemler, musibetler, bir kısım esmasının ahkamını gösterdikleri için, onlarda hikmetten lemalar ve rahmetten şualar ve o şuaat içinde çok güzellikler bulunuyor. Eğer perde açılsa, tavahuş ve nefret ettiğin hastalık perdesi arkasında sevimli güzel manaları bulursun. Beşinci deva. Ey maraza müptelah hasta, bu zamanda tecrübemle kanaatım gelmiştir ki. Hastalık bazılara bir ihsan-ı ilahidir, bir hediye-i rahmanidir. Bu sekiz dokuz senedir liyakatsız olduğum halde, bazı genç zatlar, hastalık münasebetiyle dua için benimle görüştüler. Dikkat ettim ki, hangi hastalıklı genci gördüm, sair gençlere nispeten ahiretini düşünmeye başlıyor. Gençlik sarhoşluğu yok. Gaflet içindeki hayvani hevesattan bir derece kendini kurtarıyor. Ben de bakıyordum. Onların tahammül dahilindeki hastalıklarını bir ihsan-ı ilahi olduğunu ihtar ederdim. Derdim ki: "Kardeşim, senin bu hastalığının aleyhinde değilim. Hastalık için sana karşı bir şefkat hissedip acımıyorum ki dua edeyim. Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalış ve hastalık vazifesini bitirdikten sonra Halik-ı Rahim inşallah sana şifa verir." Hem derdim: "Senin bir kısım emsalin sıhhat belasıyla gaflete düşüp namazı terk edip kabri düşünmeyip Allah'ı unutup bir saatlik hayatı dünyeviyenin zahiri keyfiyle hadsiz bir hayat ebediyesini sarsar, zedeler, belki de harap eder. Sen hastalık gözüyle herhalde gideceğin bir menzilin olan kabrini ve daha arkasında uhrevi menzilleri görürsün ve onlara göre davranıyorsun. Demek senin için hastalık bir sıhhattır. Bir kısım emsalindeki sıhhat bir hastalıktır. Altıncı deva Ey elemden teşekki eden hasta! Senden soruyorum. Geçmiş ömrünü düşün ve o ömürde geçmiş lezzetli safa günleri ve bela ve elemli vakitlerini tahattür et. Herhalde ya oh, ya ah diyeceksin. Yani ya elhamdülillah şükür veyahut va hasreta va esafâ kalbin veya lisanın diyecek. Dikkat et! Sana oh elhamdülillah şükür dediren, senin başından geçmiş elemler, musibetlerin düşünmesi bir manevi lezzeti deşiyor ki senin kalbin şükreder. Çünkü elemin zevali lezzettir. O elemler, o musibetler zevaliyle ruhta bir lezzet irsiyet bırakmış ki düşünmekle deşilse ruhtan bir lezzet akıyor. Şükürler takattur ediyor. Sana va esefa, va hasreta dedirten, Eski zamanda geçirdiğin lezzetli ve safalı o hallerdir ki zevalleriyle senin ruhunda daimi bir elem irsiyet bırakıp ne vakit düşünsen o elem yine deşiliyor, esef ve hasret akıtıyor. Madem bir günlük gayri meşru lezzet bazen bir sene manevi elem çektiriyor ve muvakkat bir günlük hastalıkla gelen elem çok günler manevi lezzeti sevapla beraber zevalindeki halas ve kurtulmaktan gelen manevi lezzet vardır. Senin başındaki şimdilik bu muvakkat hastalığın neticesi ve iç yüzündeki sevabı düşün, bu da geçer yahu de, şekva yerinde şükret. 6. Deva Haşiye Fıtri bir surette bu lem'a ettiğinden, altıncı mertebede iki deva yazılmış. Fıtriliğine ilişmemek için öylece bıraktık belki bir sır vardır diye değiştirmedik. Ey dünya zevkini düşünüp hastalıktan ıstırap çeken kardeşim. Bu dünya eğer daimi olsaydı ve yolumuzda ölüm olmasaydı ve firak ve zevalin rüzgarları esmeseydi ve musibetli, fırtınalı istikbalde manevi kış mevsimleri olmasaydı ben de seninle beraber senin halini acıyacaktım. Fakat madem dünya bir gün bize haydi dışarı diyecek Feryadımızdan kulağını kapayacak, o bizi dışarı kovmadan biz, bu hastalıklar ile şimdiden onun aşkından vazgeçmeliyiz. O bizi terk etmeden, kalben onu terke çalışmalıyız. Evet hastalık bu manayı bize ihtar edip der ki, senin vücudun taştan demirden değildir. Belki daima ayrılmaya müsait muhtelif maddelerden terkip edilmiştir. Gururu bırak, aczini anla, Malikini tanı, vazifeni bil, dünyaya ne için geldiğini öğren, kalbin kulağına gizli ihtar ediyor. Hem madem dünyanın zevki, lezzeti devam etmiyor, hususan meşru olmazsa, hem devamsız, hem elemli, hem günahlı oluyor, o zevki kaybettiğinden hastalık bahanesiyle ağlama, bilakis hastalıktaki manevi ibadet ve uhrevi sevap cihetini düşün, zevk almaya çalış. Yedinci deva Ey sıhhatının lezzetini kaybeden hasta! Senin hastalığın sıhhatteki nimet-i ilahiyenin lezzetini kaçırmıyor, bilakis tattırıyor, ziyadeleştiriyor. Çünkü bir şey devam etse tesirini kaybeder. Hatta ehli hakikat müttefikan diyorlar ki اِنَّمَ الْاَشْيَاءُ تُعْرَفُ بِأَضْدَادِهَا Yani her şey zıddıyla bilinir. Mesela Karanlık olmazsa, ışık bilinmez, lezzetsiz kalır. Soğuk olmazsa, hararet anlaşılmaz, zevksiz kalır. Açlık olmazsa, yemek lezzet vermez. Mide harareti olmazsa, su içmesi zevk vermez. İllet olmazsa, afiyet zevksizdir. Maraz olmazsa, sıhhat lezzetsizdir. Madem fâtır-ı hakîm, insana her çeşit ihsanını ihsâs etmek ve her bir nevi nimetini tattırmak, ve insanı daima şükre sevk etmek istediğini, şu kainatta çeşit çeşit hadsiz enva animeti nimeti tadacak, tanıyacak derecede, gayet çok cihazat ile insanı teciz etmesi gösteriyor ki, elbette sıhhat ve afiyeti verdiği gibi, hastalıkları, illetleri, dertleri de verecektir. Senden soruyorum, bu hastalık senin başında veya elinde veya midende olmasaydı, sen, Başın, elin, midenin sıhhatindeki lezzetli, zevkli nimet ilahiyeyi hissedip şükreder miydin? Elbette şükür değil, belki düşünmeyecektin. Şuursuz o sıhhati gaflete belki sefaate sarf ederdin. 8. deva: Ey ahiretini düşünen hasta! Hastalık sabun gibi günahların kirlerini yıkar, temizler. Hastalıklar kefaret-i olduğu hadisi sahih ile sabittir. Hem hadiste vardır ki Ermiş ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşer, imanlı bir hastanın titremesi de öyle günahları silker. Günahlar hayatı ebediyede daimi hastalıklardır. Bu hayatı dünyevide dahi kalp, vicdan, ruh için manevi hastalıklardır. Sen eğer sabredip şekva etmezsen şu muvakkat bir hastalık ile daimi pek çok hastalıklardan kurtuluyorsun. Eğer günahları düşünmüyorsan yahut ahireti bilmiyorsan veya Allah'ı tanımıyorsan, sende öyle dehşetli bir hastalık var ki, milyon defa sendeki bu küçük hastalıktan daha büyüktür. Ondan feryat et. Çünkü bütün dünyanın ile kalbin, ruhun ve nefsin alakadardır. Mütemadiyen firak ve zeval ile o alakalar kesilip, sende hadsiz yaralar açılır. Bahusus ahireti bilmediğin için, ölümü idam ebedi tahayyül ettiğinden, adeta Güya yara bere içinde, dünya kadar hastalıklı bir vücudun var. İşte en evvel hadsiz yaralı ve hastalıklı bu büyük manevi vücudun, hadsiz hastalıklarına kat'î ilaç ve kat'î şifa verici bir tiryak olan, iman ilacını aramak ve itikadını düzeltmek gerektir ki, o ilacı bulmakta en kısa yol, bu maddi hastalığın yırttığı gaflet perdesinin altında, sana gösterdiği aczin ve zafın penceresiyle, bir Kadîr-i Zülcelal'in kudretini ve rahmetini tanımaktır. Evet, Allah'ı tanımayanın dünya dolusu bela başında vardır. Allah'ı tanıyanın dünyası nurla ve manevi sürurla doludur. Derecesine göre, iman kuvvetiyle hisseder. Bu imandan gelen manevi sürur ve şifa ve lezzet altında, cüz'i maddi hastalıkların elemi erir, ezilir.